İslamın ikinci hücceti delili sünnettir. Yani Resul Ekram aleyhisselatu vesselamın mübarek sözleri, lağu güher olan sözleri, bizim için örnek numune olan hayatı ve asabı içinde gördüğü örf olarak yaşanan şeylere süküt edip de öylesine sübut bulmasını temin ettiği takrirleri buna sünnet diyoruz. İçtimai hayatımızın, Müslümanlık hayatımızın bir yönünü bunlar teşkil etmektedir. Bunlar bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in izahıdır, ilahi maksadın şerhidir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İslami yaşayışının kristal kristal Müslümanlar arasında vücut bulmasıdır. Sünnette Resulü Ekrem Sallallahu bir hadis-i şeriflerini soru içinde tevcih ettiler. Hadis-i şerif Buhari müslimde ve daha pek çok kitaplarda bulunan bir hadis-i şeriftir. Arapça lafzı şudur: Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fe in lam yastati' fe bi lisanihi. Fe in lam yastati' fe bi qalbihi Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herhangi biriniz bir münker, şeriatın çirkin gördüğü bir şeyi görürse, mümkünse o eliyle düzelvertsin onu. Şayet eliyle bu işe muktedir değilse, eliyle yapamıyorsa, müdahale edemiyorsa, onu o kavrileginle, cidalı haseneyle, müjahideyi haseneyle, vasıf nasihatla, yani diliyle red ediversin, def ediversin. Diliyle bu hakikati anlatmasına ve o münkeri def etmesine de imkan vasat şartlar müsait değilse, o zaman kalbiyle buzesin. İmanın en zayıf mertebesi de budur, buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, içtimai hayatımızda, içtimai hayatımızı kemiren bir mikrop görüyoruz. Yavaş yavaş, cemiyetimizi dize getirecek bir mikrop sirayet ediyor. Tefecilik gibi bir şey, ihtikar gibi bir şey. Üç beş tane adam, bu mikrobu yaşatıyorlar aralarında. İleride bu, sari bir illet halinde saracak cemiyeti, kanser gibi cemiyeti dize getirecek. O zaman sana düşen vazife, bunu dilinle men etmektir, def etmek ve ref etmektir. mevize haseneyle, hasene ile tefeciliğin zararlarını anlatma, içtimai hayatı kemiren bir mikrop olduğunu anlatma, zinanın sari bir illet, bir kanser, bir kangran olduğunu anlatma, fetleri tiksindirme, nefret ettirme, ondan vazgeçirmeye çalışma mevize haseneyle, kavliyle, yinle, temfir etmeyerek, ağır göstermeyerek, şiddetli telkin etmeyerek, tatlılıkla anlatarak ki Kur'an'ın ruhuna uygun tebliğ şekli budur, o münkerattan onu vazgeçirmeye çalışmak lazım. Kur'an'ın ruhuna uygun tebliğ şekli budur, o münkerattan onu vazgeçirmeye çalışmak lazım. Bunu da yaptıtmıyorlar sana bir yerde hak ve hakikatı anlatırken, Allah'a çok şükür Türkiye'mizde öyle bir şey yoktur, anlatıyoruz biz rahatlıkla bunları, konuşuyoruz bakın. Fakat öyle dönemlerde olabilir. Başka yerlerde de vardır yani, İslam aleminde vardır. Siz kalksanız bir hak ve hakikati anlatsanız, anlattığınız o hak ve hakikatı devletin temel nizamlarıyla alakalı bulanlar olur. Ali anlatmanızı engel olurlar. O zaman yapacağın şey senin, kötülüğü itikap eden insanlarla, onların şahsından ötürü münasebet kurmamak, onlarla beraber olmamak. En azından kalbinde onlara karşı bir kırıklık hissetmektir. Münkeratı irtikap eden bir insanın yanında olursan Allah muhafaza bursun, onun o halini hoş görüyorsun demektir. Birisi zararlı meşrubat kullanıyor, birisi zinadan kendisini alamıyor, birisi başka türlü ahlaksızlıklar irtikap ediyor. Onlar bu menhiyatı münkeratı irtikab ederken sen onlarla münasebet kurar, kontak kurar, onlarla anlaşabilirsen onların yaptıkları o şey hoş görüyorsun demektir ve bu azabı ilahinin umumu olarak gelmesine vesile olur. Sadet haricine çıkıyorum burada bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Bir cemiyet içinde büyük münkerat işlenebilir. Büyük ahlaksızlıklar irtikab edilebilir. Ama o cemiyet içinde o ahlaksızlıkları def ve ref edecek, al cevval, dinamik bir cemaat var ise şayet, para gibi gelen bela ve musibetleri yerin dibine geçirirler, o cemiyet kurtulmuş olur. Ama topyekün bir cemiyette, fenalıklara karşı canlı, kanlı, dinamik bir cemaat yoksa, ahlaksızlığın önünü alma mevzuunda yangına karşı itfaiyeci gibi savaşacak bir cemaat yoksa, bela ve musibetler topyekün o millete gelir. Onun için bir mümin münkeratın açıktan açığa işlendiği bir topluluk içinde o münkeratı açıktan açığa işleyenlere şahıslarından ötürü münasebet kurup anlaşmayacak. Bu kayıtla şunu arz etmek istiyorum. Biz herkesle bir seviyede münasebet kuracağız. Ahlaksızlık irtikap edenle ama onun şahsından ötürü değil. Belki meselelerimizi ona intikal ettirme niyetinden ötürü olacaktır. Bir zararlı işi yapan, bir menhiyat irtikap edenle dahi ben münasebet kurup, arkadaşlık tesis edebilirim. Ama derdim ve davam, ona içirdiğim çay kadar hakikat anlatmaktır. Yedirdiğim yemeğin lokmaları sayısınca meselelerimi intikal ettirmektir. Onu içinde bulunduğu çirkeften kurtarmaya çalışmaktır. İşte böyle bir niyete matuf, böyle bir niyete bağlı benim, o kötü kimseyle temasım dahi bir bakıma ibadet olur. Ali, imanın en zayıfı, münkeratı irtikab eden insanlara karşı kalbinde buz duymaktır. Dinde bunun adı el-buğdu fillah'tır. Allah'tan ötürü buz etmektir. Allah'ı sevenleri sevmek bunun adı el-hubbu fillah'tır. Allah'tan ötürü sevmektir. Allah'ı sevmeyenler, Allah'ın kainatını, kainattaki nizamı tahkir edenler, onlara karşı da buz edeceksin. Efendimiz buyururlar ki, اُمِرْتُ بِمُدَارَاتِ kema كَمَا اُمِرْتُ بِالْفَرَائِدِ Ben insanları idare etmekle emrolundum, tıpkı farzları yapmakla emrolunduğum gibi. İnsanları idare etmek, evirip çevirmek, şekil vermek, biçime koymakla emrolundum. Nasıl emrolundum? Allah bana farzları emrettiği gibi bunu da emrediverdi. Huşunet değil, işmizaz ve cih değil, yüzünü ekşitme değil, tatlılık göstereceksin. Hakkın hatırı için, ona bir şey verebilmek için. Onun için Hz. Musa ve Hazreti Harun'a وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا Cenab-ı Hak Kur'an'ında ferman etmektedir. Siz Firavun'a tatlı, içini okşayıcı, sözler gibi söyleyin diyordu. Firavun öyle söyleyin diyordu. Firavun'la münasebet kuracaksın. Yüzünü ekşitmeyeceksin, hak ve hakikati anlatacaksın.